Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda sizleri aziz ve bahtiyar eylesin. Enes radıyallahu anh ve diğer ravilerden rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, Men tefakkaha fi dinillah kefâhullâhu hemmehû. Zekerahū min haysu lā yahtesib. Sadaka Resulullah ki mâ kal ev ke mâ Bu hadis-i şerif dini bilgilerin öğrenilmesi, onları e, talep etmek, onları tahsil etmekle ilgili bir güzel müjdeyi ihtiva ediyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz "Men tefakkaha fi dinillah." Kim Allahu Teala'nın dini konusunda Fakih olursa, bilgili olursa, öğren öğrenirse, Allah'ın dininin özelliklerini, güzelliklerini, ahkamını, emirlerini, yasaklarını öğrenir, inceliklerini bilirse, tahsil yaparsa, efendim e, bu bilgileri kazanırsa, öğrenim görürse, Allahü Teala Hazretleri kefaullahu hemmehu, onun Üzüntülerini, tasalarını, endişelerini karşılar, izale eder. Yani acaba geçinebilecek miyim? Acaba sonum ne olacak? Acaba efendim hayatta bir başarılı iş sahibi olabilecek miyim? filan Mesela hatırıma gelen çeşitli insanın tasaları. Gençlerde istikbale ait tasalar olur. Efendim büyüklerde işte geçimle ilgili tasaları olur. Efendim çoluk çocuğuyla ilgili tasalar, üzüntüler olabilir. Tamam. Neleri düşünüyorsa, ne gibi tasaları varsa, ne gibi üzüntüleri varsa onlara karşı Allahü Teala Hazretleri onları karşılar, yardımcı olur. O istediklerine kifayet eder. Yani sen geçim mi istiyorsun? Al sana geçim. Sen rahatlık mı istiyorsun? Al sana rahatlık. Bolluk mu istiyorsun? Al sana bolluk. İzzet, itibar, devlet, efendim şevket mi istiyorsun? Al sana efendim istediğin şeyler efendim e, sıkıntıya düşmemek mi istiyorsun? Al sana ferahlık, rahatlık neşe, sevinç diye efendim tasalandığı konularda Allah ona kifayet eder yani efendim e, o tasalarında düşündüğü şeyleri istedik, isteklerini ona verir ve onu onları karşılar ve razakahu min hayzula yahtesib ve bu e, dinde Bilgi sahibi olmak için gayrete gelen çalışan kulu onu Allah ummadığı yerden rızıklandırır. Rızık ile yemek içmek manasına değildir. Her türlü efendim ikrama eldirir, Rızıklandırır demek her türlü mükafat ile taltif eder, efendim sevindirir, efendim her bakımdan halini hoş eder. Değerli kardeşlerim bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki. Allah'ın dinini öğrenmeyi allah Teala Hazretleri seviyor. Öğrenmek isteyeni seviyor, öğrenmek isteyeni mükafatlandırıyor. Çünkü hayatın düzeni ve ahiret saadetinin kazanılması Allah'ın dinini öğrenmekle mümkün. İslam sadece ahirete ait bir din midir? Hayır. Çarşıyı pazarı bile tanzim eder, alışverişin efendim, dürüst olmasını ister, yalan söylenmemesini ister. Aile e, hayatını bile tanzim eder. Hanımın beyine karşı vazifelerini, beyin hanımına karşı vazifelerini, ödevlerini, görevlerini belirtir. Efendim, e, devletler arası hukukla ilgili hükümler koyar. Efendim, e, anlaşmalı devletlerle durum nasıl olacak? Oradan efendim İslam ülkesine gelen bir gayrimüslim ne olacak? E, nasıl bir hukukla ona muamele edilecek? bir İslam ülkesinden bir gayrimüslim ülkesine gitmiş efendim Müslüman orada nasıl davranacak yani dünya ile ilgili her konu ile ilgili efendim bilgiler var Bunların içindir hayatın dürüst bir şekilde güzel bir şekilde zulüm olmadan aldatma olmadan sömürü olmadan istismar olmadan yürütülmesini istediği için Cenab-ı Hak güzel şeyleri emretmiştir dininde dinimizin ahkamının hepsi güzeldir ve her konuda ahkam vardır ya da her konuda ahkam çıkarmaya layık efendim, kaynak ol olacak durumda ön bilgiler ana esaslar vardır o ana esaslara dayanarak bir müslüman karşılaştığı yeni bir konuda yine Allah'ın rızası hangisidir hangi seçeneği seçmeli hangi yolda yürümeli hangi işi yapmalıdır diye düşündüğü zaman yine Allah'ın rızasına uygun yolu bulabilir ve dinin ilgi sahasının dışında hiçbir şey yoktur. Hayatın her faaliyeti dinin ilgi sahasının içindedir ve her işin dini bakımdan bir değeri vardır. Yalancı şahitliğin efendim, bir hükmü vardır, hırsızlığın bir hükmü vardır, rüşvetin hükmü vardır. Efendim şahitliğin e eğlenmenin bir hükmü vardır. Boşa vakit geçirmenin, tatilin, efendim haylazlığın, malayanenin her şeyin hükmü vardır. Bunların hepsinin öğrenilmesi lazım ki hayat güzel olsun, toplum mutlu olsun ve insan efendim huzurlu olsun, ahireti de mamur olsun. Ahirette de cehenneme düşmesin, ceza yemesin efendim ya dünyada yaptığı zulümlerden dolayı, yanlış ve haksız işlerden dolayı cezaya çarptırılmasın da Allah'ın lütfuna ersin, Allah'ın cennetiyle, cemaliyle efendim müşerref olsun, ebedi saadete ersin. E bunların bilinmesi lazım. Her şeyin e, bilinmesi lazım. Bunların bilinmesi için de bunların okunması lazım, okutulması lazım. O halde din hürriyeti deyince en önemli iş dinin doğru olarak, baskısız olarak, gerçek olarak öğretilmesi, okutulması ve öğrenilmesi anlaşılması lazım. Yani birisi Allah'ın hükmü şudur dediği zaman bir başkası çıkıp da efendim ona e, efendim bir ceza yazamamalı çünkü din hürriyeti bizden hürriyeti varsa efendim e, tamam dini İslam'ın hükmü buymuş. İslam resim yapmayı uygun görmüyor. Yani bir insan sureti yapmayı uygun görmüyor. Heykel yapmayı efendim e, tasvir deniliyor buna suret yapmayı. Efendim, peygamber efendimiz böyle buyurmuş deyince ayağa kalkmamak lazım yani dinin hükmü bu artık yani isteyen bunu uygular isteyen uygulamaz efendim, ben uygulamıyorum der tamam Cenab-ı Hakk'ın huzurunda sorumluluk kendisine ait nasıl isterse öyle yapar ama dinimiz uygun görmüyor yani bunun doğru söylenmesi lazım ben fakülteye ilk gittiğim zaman sanat tarihinden efendim kardeşimiz o sanat tarihi bölümünün yetkilisi olan kardeşimiz hocam dedi yani bana lütfen Baskısız açık olarak söyleyin yani İslam'ın resim ve heykel hakkındaki hükmü hükmünü öğrenmek istiyorum. Bazı yerlerde efendim yasaktır diyor bazı yok öyle şey canım efendim işte serbesttir diyor hangisi doğru dedi. Ben de dedim ki bakın ay ayetler var hadisi şerifler var efendim fıkıh kitaplarında hükümler var ben bunları tarihi olarak size getireyim görün. Yani İslam'ı başkasına illa İslam'ın ahkamını inkar ederek beğendirmek zorunda değiliz. Yani Yunanlılar çıplak erkek, çıplak kadın resmi yapmayı, heykeli yapmayı bir sanat yolu olarak görmüş ve bütün mabetlerini bile evlerini her tarafı heykellerle süslemişler. Avrupa'da onlara uymuş. Avrupa'da sanatı, resimi, heykeli, efendim, insan heykelini, çıplak heykeli, çıplak güzelliği çekinmeden şey yapıyor. Hatta bunun efendim modelliğini yapılmasını uygun görüyor. Tamam, bu bir görüştür. Bu Avrupa'nın görüşüdür. Ama İslam'ın görüşü nedir denildiği zaman, İslam'ın görüşü görüşünü insan baskısız olarak söyleyebilmeli, baskısız olarak öğrenebilmeli ve sorulduğu zaman da sorulan kişi veya makam efendim kaçamak cevap vermemeli. Şimdi mesela İslam'ın miras hukuku ile tabii efendim medeni kanunun miras hukuku arasında fark var. Efendim dine bakımdan bu nedir diye sorulduğu zaman bir kimseye efendim bunu söylemeli ama demeli ki medeni hukukta da bu böyle değildir. Medeni hukuk bunu böyle taksime uygun görmüyor. Şöyle uygun görüyor ama İslam'ın ki böyledir diyebilmeli. Çünkü bilgi yasaklanamaz. Bilgi çarptırılamaz, bilginin doğru olarak öğretilmesi lazım. Şimdi e, İslam'ın her emrini, her yasağını, efendim, e, ahkamını, ayetleri, hadis-i şerifleri insanlar okuyabilmelidir. Kur'an-ı Kerim okuyabilmelidir, tefsiri dinleyebilmelidir. Şimdi benim bir talebem e, Ankara radyosunda görevliydi. Geçmiş senelerde olmuş bir hadise. Bana yalvardı, yakardı. Hocam dedi ne olur... 30 Ağustos'la ilgili bir konuşma yap, yapar mısınız? Ben Bursa'ya seyahate gidiyorum. Zamanım yok. Bir başka arkadaş yapsa bu konuşmayı. Yok hocam. İşte ben senin konuşmanızı istiyorum, seviyorum, beğeniyorum. Hatta tasvip ediyor. Bir konuşma yapın. Şimdi ben konuşmayı yaptım. Seyahatimi tehir ettim. Konuşmayı yaptım. Efendim yolda giderken de e, otomobilin radyosunu açtım. Konuşmamı dinledim. Konuşmamın üçte ikisi kesilmiş. Halbuki benim kesilen kısımları... Efendim yani 30 Ağustos'la ilgili yani zafer bayramı askerlik efendim işte Yunanlılar efendim e, saldırmışlar Kütahya'ya Uşa'ya kadar gelmişler Polatlı'ya yaklaşmışlar efendim biz de efendim Allah'ın dininde efendim e, şehitliğinin sevabını düşünerek gaziliğinin sevabını düşünerek dedelerimiz, malımızı canımızı ortaya koymuşuz istiklalimizi kazanmışız bazı toprakları kaybetmişiz. Efendim Selanik elimizde değil. Efendim Balkanlar elimizde değil. Efendim Tuna vilayetimiz, Mora vilayetimiz vesaire. Yani o, o bakımdan da yer alıyız ama e, çarpışmışız hiç olmazsa efendim bugünkü hudutlardaki yerleri elde etmişiz. Baktım kesilmiş. E şimdi tabii bu e, yayın, radyo yayınının e, herhalde bazı şeyleri var, kararları var, temel kararlar. Onlara göre, efendim, öyle uygun görüldüğü için kesmiş kardeşimiz, yani talebem kesmiş. Aynı şekilde televizyonda bir konuşma istemişlerdi benden, bir Ramazan boyu. Efendim, dediler ki, hocam bir gün siz konuşun, bir gün başkası konuşsun. Dedim ki, ben konuşamam. Yok hocam, konuşun filan e, dediler, ısrar ettiler. 3-4 konuşmadan sonra, efendim, sakallıyım diye konuşmam devam ettirilmedi. Yani, e, böyle şeyler oluyor. şimdi biz bunları bir tarafa bırakıyoruz, ee, hadis şerife dönüyoruz. Allah'ın dinini öğrenmesi lazım. Kim öğrenecek? Kadın, erkek, herkes. Büyük, küçük, herkes. Esnaf, tüccar, memur, amir, efendim, herkes. Patron, işçi, herkes. Yani yaşayan herkes Allah'ın rızasına uygun yaşamının bilgilerini öğrenecek ve bu bilgiye göre yaşayacak. Bu onun Anayasal hakkı, evrensel hakkı, insan hakları bunu gerektiriyor. Ben işte diğer diğer dolaşan bir kardeşinizim. Görüyorum dünyanın diğer ülkelerini. Yani Avrupalılar, Amerikalılar bizden çok daha dindar. Kiliselerine, yani mabetlerine, ibadethanelerine, efendim, din adamlarına çok daha saygılı, çok daha bağlı, çok daha günlük efendim ilişkileri çok daha fazla bizden. Yani bizim kardeşlerimizin çoğu Müslümandır. Halkımızın %99'u Müslümandır ama bayramdan bayrama, camiye gelenler var. Efendim, cumadan cumaya gelenler var. Tabi Avrupa'da da vardır. Ama nispet olarak, yani yüzde oranı olarak oranlayacak olursak, Avrupalıların, Amerikalıların özellikle bizden daha dindar olduğunu, hatta Avustralyalıların yani camilere giden Müslüman sayısıyla İslam'a göre hareket eden insan ve efendim dini kuruluşların durumu da bakımından zenginliği bakımından, imkanları bakımından, faaliyetlerinin rahatlığı, büyüklüğü, çapı bakımından efendim incelenecek olursa Avrupa'da din Avrupa'da, Amerika'da Avustralya'da e, din çok daha geniş imkanlara sahip dindarlar çok daha rahat her türlü faaliyetlerini dinlerinin esaslarına göre yapabiliyorlar bir şey denmiyor ama bizde Efendim bir takım ayrıcalıklar var, değişik efendim kanunlar var ve bazıları da efendim ille e, e, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyebiliyorlar. Efendim sakal bir suç gibi, halbuki bu Almanya'da bakanları görüyorum, bakan sakallı, efendim aydın kişiler sakallı, polisler yani sakallı olanlar var, hepsi sakallı demek istemiyorum sakallı, hiç kimse sen sakallısın diye bir başkasına yan ve yamuk bakmıyor. Ve dairesinden, işinden, efendim, işçiliğinden, memuriyetinden atılmıyor. Başını örttün diye veya açtın diye işte Amerika'da karar çıktı. Herkes e, inancına ait kitabı masasına koyabilir, inancını etrafa da telkin edebilir, inancına göre inebilir, hareket edebilir diye. Yani bunlar çok daha ileri. İşte laiklik dediğimiz şey, insanların e, bu hususta birbirlerini engellememesi ve herkesin inancını efendim e, rahatlıkla öğrenip uygulayabilmesi tabi e, nizamı bozmamak efendim asayişi e, bozmamak gibi umumu kurallar zaten dinin içinde de var evet dinin ahkamını öğrenene Allah mükafatlar verir ne yapar tasalarını endişelerini izale eder Hacetlerini reva eder, ihtiyaçlarını görür, efendim istediği şeyleri ona bağışlar, ona kifayet eder. Yani kafi gelir, verir, verir ve doyurur yani doyurucu olarak verir. Ummadığı yerlerden de ayrıca başka başka maddi, manevi mükafatlarla da rızıklandırır. Manevi mükafat da bir rızıktır. Yani e, manevi derecesinin yükselmesi, güzel bir rüya görmesi, efendim iyi bir hale ulaşması, e, yani illa ekmeği alıp da ağzına... O, onun yemesi yutması rızık değil efendim bir takım böyle e, mutluluk verici şeyler de birer çeşit rızıktır Allah ummadığı yerden onu rızıklandırır buyuruyor o halde e, bu hadisi şerife göre tabi bu hadis şerif tek bir hadisi şerifte değildir bu konuda yüzlerce binlerce efendim böyle güzel hadisi şerif vardır ayeti kerimeler vardır büyüklerimizin kıymetli teşvikleri vardır sözleri vardır dinimizi öğreneceğiz Dinimizi öğrenmek ihtiyari, keyfi efendim bir e, şey değildir. Bir Müslüman olarak dinini e, isterse öğrenir, isterse cahil kalır diye böyle bir efendim ihtiyarilik yoktur. Dinini mutlaka öğrenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmek tabi okumasını, yazmasını bilmekten başlar. İçindeki ahkamı bilmeye kadar gider. Ahkamın inceliklerini bilmeye kadar gider. Peygamber Efendimiz'i tanımaya Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini bilmeye, hadisi şeriflerle çizilen hayat çerçevesini anlamaya, Peygamber Efendimizin hayat tarzı gibi sahabe-i kiramın asır saadet Müslümanlarının salih insanların selefi salihinimiz diyoruz, alimlerin, fazılların, muhaddislerin, müfessirlerin müştehitlerin o güzel büyük insanların abidevi efendim şahsiyetlerinin yolunda gitmek. Efendim bunları öğrenmesi lazım. ...bir Müslümanın mecburi. Eğer ben öğrenmek istemiyorum, zor geliyor veyahut işim yok. En mühim işi insanın dininin inceliklerini öğrenmesi. Bir babanın, annenin de en önemli, en başta gelen ilk görevi çocuğuna haramı, helalli, doğruyu, eğriyi öğretmesi. Evladım, aman sakın canın istese de komşunun bahçesindeki elmaya elini uzatma, eğriyi koparma arkadaşının kalemini silgisini sakın ha birisi almasın sen de alma efendim ne aldan ne aldat efendim sana ait olmayan bir şeye elini uzatma harama bakma evladım yalan söyleme efendim yalan söylersen Allah sevmez vesaire haramları böyle günahları yanlışlıkları tatlı tatlı çocuklara öğretmek lazım ee, güzel şeyler yaptıkları zaman mükafatlandırmak lazım ödüllendirmek lazım öteki şeyler yapmamasını sağlamak lazım yaptığı zaman da efendim kaç çatıp Aa, bu olmadı demek lazım çünkü mükafatın bir öbür ...madalyanın öbür yüzü de cezalandırmaktır ceza olmazsa efendim e, kanunlar uygulanmaz cezasız efendim kanun olmaz yaparsa mükafat yapmazsa ceza her yerde vardır her zaman da vardır her de ülkede vardır her kanun sisteminde vardır ceza da olacak mükafat da olacak Dinimizi öğreneceğiz. Tabi dinimizi öğrenmenin yolları, şekilleri sonsuz derecede çeşitlidir. Bunun yaşı da yoktur. Efendim geçmesi diye de bir şey bahis konusu değildir. Beşiktaş mezara kadar herkes dinini öğrenecek, öğrenecek, öğrenecek, devam edecek. Devamlı bir süreç yani sürecek, kesilmeyecek. Öğrendim bitti. Öyle bir şey yok. Devamlı bir çalışma, öğrenme, beşikten mezara kadar mutlu, tatlı, nurlu bir yaşam tarzı. Bilgece, bilgince, efendim, böyle bilgili, görgülü olarak yaşam. Hepimiz için gerekli ve bunun için çeşitli yollar var. İmam Hatip Okulları bir yol, Kur'an kursları bir yol, efendim, vaazlar, camilerdeki konuşmalar bir yol, efendim, kitaplar, efendim, dergiler birer vasıta, birer araç, birer gereç, efendim. Elhamdülillah biz bunların üzerinde derin derin düşünüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim kardeşlerimiz de düşünüyor. İşte gazeteler çıkıyor. Ben şimdi buraya gelen kardeşlerimden Türkiye'nin çeşitli gazetelerine 10-15 gazeteyi Tomar yapmışlar. Efendim getirdiler, inceledim. Maşallah ne kadar güzel gazetelerimiz var, ne kadar güzel, seviyeli, olgun, efendim böyle nazik Efendim çok çok e, yüksek efendim takdirlerimi e, çekti yani çok güzel e, gazetelerimiz var çok şarlatan çok farfara çok yalancı çok dolancı çok uydurmacı çok halkı kandıran aldatan efendim çok pespaye çok çirkin iğrenç olanlar da var tabi onlar da olacak şeytan olduğu gibi melek de olacak efendim şeytanı yol olduğu gibi rahmani yolda olacak imtihan imtihan olduğu için hali hayatında insan rahmanın yolunu tercih edecek şeytanın yolundan uzak duracak ama şeytan da çalışacak şeytana efendim ben şeytana uymuyorum diye direnç gösterdiği zaman sevap kazanacak rahmanın yolu meşakkatli veyahut efendim zahmetli terlemeli efendim üzüntülü gibi görünse bile rahmanın yolundan yürüdüğü zaman aferin ne kadar fedakar bak Efendim, ...her şeye rağmen doğrudan ayrılmadı... ...doğruluktan ayrılmadı diye mükafat alacak... ...bu hayatın cilvesi... ...hayat bir imtihan olduğundan... Allahü Teala hazretlerinin... ...kaderinin gereği bu... ...elbet bunlar olacak yani... ...kötülük peygamberler zamanında bile yok olmamış... ...her zaman olacak... ...o halde biz ne yapacağız... ...kötülüğün karşısında tavrımızı bileceğiz... ...safımızı bileceğiz... ...doğru olanı tutacağız... ...güzel olanı tutacağız... ...çirkin olanın karşısında tavrımızı koyacağız... Çalışacağız ki Allah mükafat versin. Efendim, e, her zaman söylüyorum. E, bir kardeşimiz de böyle ahlak üzerine kitap yazmış bir kardeşimiz de ilk sayfada çarpıcı olarak bunu yazmıştı. Efendim, çok güzeldir, çok doğrudur. Efendim, bizim mahallede bir adam var. Çok iyi bir adam. Efendim, e, çok sakin bir adam. Çok sessiz bir adam. İşte ev, evden camiye, camiden eve kimseye karışmaz ...etliye, sütliye karışmaz... ...efendim kendi halinde melek gibi bir insan... ...hayır... ...bu insan... E, ...özlediğimiz... ...gözlediğimiz... ...arzuladığımız insan tipi değil... ...neden? E, hiçbir şeye karışmıyor... ...hiçbir şeye karışmadan toplum yürür mü? ...toplumun işlerini kim götürecek? E, e, sırf kendi şahsi işleriyle uğraşıyorsa bir insan... ...toplumun derdiyle dertlenmiyorsa... ...komşusunun derdiyle dertlenmiyorsa toplumsal çalışma yapmıyorsa ben o insanın neresini beğeneyim? Toplumun içinde yaşıyor. Toplum nimetlerinden istifade ediyor. Topluma vermesi gerekeni vermiyor. Ödevlerini yapmıyor. Toplumsal ödevlerini yapmıyor. Benim hoşuma gidiyor. Mesela seçim olacak. Seçime katılmayana ceza veriyorlar. Türkiye'de de başladı. Buralarda da öyle. Adam telaşlanıyor. Eyvah diyor. Sandığa gitmesem 100 mark ceza verecekler diyor. Gidiyor. Hoşuma gidiyor. Neden? Toplumsal görev. Kaçamazsın, yapacaksın. Şunu sevdim, bunu sevmedim. Bir tanesini tercih et, söyle. Benim fikrim yok. Olmaz. Bir fikrin olacak. İnceleyeceksin. Fikrin oluncaya kadar araştıracaksın. Toplumsal çalışmalara katılacaksın. Çevrende bir yanlış bir şey olduğu zaman engellemeye çalışacaksın. Elini uzatma o elmaya bakayım. O elma senin değil. O tarlaya girme bakayım. Çekil oradan. Diyeceksin. Birisi bir hırsızlık yapmaya kalkıyorsa Yaptırmayacaksın. ...iyi bir insana iyi bir şey yapıyorsa... ...beğeniyorsan sen de onu destekleyeceksin. Senin iyi bir şey yaptığını görüyorum... ...beğeniyorum, müsaade edersen... ...ben de sana yardımcı olayım diyeceksin. Bedenen... ...veyahut efendim dille... ...teşvik ederek... ...veyahut mali yönden... veya efendim daha başka şekillerle... ...iyiliği destekleyeceğiz. Emri maruh... ...nehi, nehi münker farzı nedir? İçtimai bir görevdir İslam'da. Elbette yapacak. Yani onları yapmadığı zaman bir insan... İyi Müslüman olmaz ki. Elbette çevresine karışacak. Camiye gidip geliyormuş. Peki mahalledeki çocuklar İslam'ı bilmiyor. Kim öğretecek? Kur'an'ı kim öğretecek? Efendim Kur'an kursunda öğrensin. Olmaz. Sen iki tane çocuğu al, efendim gönlünü al, sevdir kendini e, üç beş kelime bir şey öğret. Efendim gel de her namazdan sonra ben sana şunu öğreteyim, bunu öğreteyim de veya ben sana falanca konuda yardımcı olayım de yani kişiler İslam'ı öğretebilir kurumlar İslam'ı öğretebilir dergiler İslam'ı öğretebilir zaten onlar birer mekteptir efendim gazeteler İslam'ı öğretebilir onlar da günlük efendim mekteplerdir radyo İslam'ı öğretebilir televizyon İslam'ı öğretebilir aksi de olabilir yani e, kötü şeyler de öğretebilir kötü şeyleri görür özenir yapar Yani burada Almanya'da filan duyuyorum ben efendim televizyonda kötü bir şeyi seyretmiş sonra aynısını uygulamaya kalkmış. Terör efendim dehşet efendim çarpışma filmlerini seyrediyor çocuklar ondan sonra aynı şeyi yapmaya kalkıyor. Avustralya'da birisi şey yapmış. Efendim bir otomatik silah elde etmiş, oturmuş bir yere 30-40 kişiyi öldürmüş. Gezdiği yerde ekim biçer gibi insanları öldürmüş. Yani neden oluyor? Radyolardan, televizyonlardan, efendim, e, kötü misalleri gördükleri için, mesela kız evinden kaçmış, gelmiş, efendim büyük şehirde aldatılmış, polis perişan şekilde yakalamış. Neden? E, falanca şeye özendi televizyonda ha, hayatın, efendim öyle olduğunu sandı, güzel şeylerin öyle olduğunu sandı, köyünden kaçtı, geldi burada, efendim canavarlarda onu avladılar, böyle perişan ettiler. Böyle şeyler olabiliyor. Demek ki kötüye de örnek olabilir bu aletler. Yani bunlar birer kutudur. efendim. Hayır kutusu da olur, şer kutusu da olur, fesat kutusu da olur, efendim, islah kutusu da olur. Biz ne yapacağız? İslah tarafını, güzellik tarafını yaptırım için, yapmak için hepimiz seferber olacağız. Ben her zaman söylüyorum. Yani İslam devamlı uyanık olmayı emrediyor. Şimdi büyüklerimiz e, tasavvufi neşe ile yaşamış insanlar. efendim Mesela nakşi tasavvuf, e, tasavvuf yolunda şey nedir? E, yani ana ölçek nedir? Asıl şey nedir? Hat mi, hacı gelme? Efendim günde şu kadar zikir çekmek mi? Hayır. Her, her şeyde zikir çekmek var. Zikir çek, çekmek de sevap ama asıl önemli olan hış derdem. Her nefeste şuurlu olmak. Ne kadar güzel. Ana esas. Yani prensip dediğiniz şey. Ana esas ne kadar güzel. Her, her an şuurlu olmak, uyanık olmak, efendim gaflette olmamak, aldığı nefesi, verdiği nefesi şuurla almak, şuurla vermek. Yaptığı işin doğru mu, eğri mi olduğunu daima gözlemek, kalbine bakmak, kalbini korumak yani gönlünü korumak. Bakın ne kadar yüksek prensipler. Var mı? Başka böyle güzel e, e, esaslar, prensipler başka dünyevi yollarda hangi dernek, hangi cemiyet bu güzel yolları kendisine e, kaideleri kendisine prensip edilmiş bak. Her nefeste efendim gafil olmamak birinci prensip. Kalbini efendim her türlü yalan yanlış fitne fesat duygulardan kalbini yani gönlünü korumak. Kalbinin bekçisi olmak. Ne kadar yüksek duygular, ne kadar yüksek tavsiyeler. Efendim eee Halvet der encümen topluluğun içindeyken de Cenabı Hakk'ın kulu olduğunu unutmamak, Cenabı Hakk'ın kendisini gördüğünü bilerek efendim edepli, terbiyeli hareket etmek sanki caminin içinde veyahut efendim bir ıssız izbe efendim ibadet yerinde hücrede ibadet ediyormuş gibi ama toplumun içinde. Halvet der encümen ne kadar güzel prensipler bunlar anlatılmadığı için efendim insanlar gerçekleri bilmiyorlar bu eğitimler olmadığı için insanlar yabani yamyam yam yamsız, arsız bakıyorsunuz Afrika karma karışık Asya karma karışık efendim Amerika karma karışık Güney Amerika bir başka türlü Orta Amerika bir başka türlü efendim Çin Japonya bir başka türlü insanlık İslam'a muhtaç insanlık çünkü islaha muhtaç islah edilmesi lazım o islah işleri olmuyor seh edici müesseseler çalışmıyor. Fitne fesat müesseseleri çalışıyor. Şöyle bir ibretle bir gece şehirde dolaşın. Yani içki için, kumar için, fuhuş için, efendim, diğer kötü şeyler için efendim ne kadar reklamlar, ışıklar, efendim imkanlar, neler neler var müesseseler boğazın kenarında, en lüks yerlerde, manzaralı yerlerde Büyük paralarla ama sonuç ne? Mesela dün Televizyonda seyrettim Bir polis içmiş sarhoş Olmuş eline tabancayı Almış başbakanlığın önünde Bütün polisleri uğraştırdı Heyecanla seyrettik bir Masal gibi bir macera filmi gibi Şakağına efendim e, Tabancayı dayamış Efendim neden? Bir de çekti tabancayı Bir patladı ben anlayamadım Eyvah dedim kurşunu Kafasını yedi. internette etti adamcağız. Çok üzüldüm. Yanımdaki arkadaş dedi ki yok o havaya ateş etti dedi. E dedim niye yıkıldı? Yıkıldı işte. Yerlere yıkıldı. Sonradan e, ilgili e, görevli emniyet müdürü galiba. Yok diyor. Kafasında yara falan yok diyor. Yani bak e, sarhoşluk işte buyur. Hadi bakalım gel teşvik et. Gel de içkiyi beğen. Bak polisi belki mesleğinden şimdi ceza yiyecek, belki atılacak. İstikbali mahvolacak. Bir işki bir anlık bir işki belki tımarhaneye gönderileceğini söylüyorlar. Nelere mal oluyor? Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, her vesileyle, her araç ile, her an, hepimiz daima İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, nasihat ederek, efendim, tatlı şekillerle, güzel şekillerle benimsetilmesi için çalışmak zorundayız. Çalışılmıyor. Çalışılmıyor demek, yani hayır yapılmasına çalışılmıyor. Gemi su alıyor, batacak, sular boşaltılmıyor demek. Uçak alçalıyor, efendim, irtifa kaybediyor, tedbir alamıyor demek, çarpacak. Önünde dağ var. Yani İslam için çalışmamak bu demek. İslam'ı sevmemek ne demek? İslam'ı sevmeyebilir. Hasta, efendim, eğer şuuru eksikse ilacı sevmeyebilir. İlacı almak istemeyebilir çocuk. ilacı ağzına annesi kaşıkla verir. O püskültür ağzından acı olduğu için yemek istemez efendim ama ilaç ona fayda verecek. İğneyi kim sever? Buduna hart diye efendim bir iğnenin saplanması hangi hasta ister? İrkilir, istemez ama o iğneyi alacak da işte ateşi düşecek vesaire. Efendim hastalığına şifa alacak. o iğneyi yapıyorlar. Bir yerinin kesilmesine kim razı olur ama ameliyat masasına İnsanlar gidiyor. Ben daha iyi kaç defa gittim. Efendim karnı açılıyor, kesiliyor, kan akıtılıyor, Efendim bağırsakları dışarı çıkartılıyor, bilmem. E, efendim e, safra kesesinden taş, böbreğinden taş alınıyor, bilmem. Bypass ameliyatı diyorlar, yani kesirmeden işi. Efendim bağlamak demek. Bypass e, dolan baş bir yer tıkanmışsa, öbür taraftan. Efendim damar e, böyle ameliyatları işlemleri vesaire bunlar tatlı şeyler değil acı şeyler ama yapılıyor demek ki yani İslam'ı sevmeyenler aslında hasta efendim güzelliklerini anlamıyorlar topluma faydasını görmüyorlar İslam'ın yasakladığı şeylerin ne kadar topluma zararlı olduğunu düşünmüyorlar İslam'a zararlı şeylere meydan veriliyor teşvik var hiç kimse efendim şu ışıklı reklamlar söndürülsün demiyor ama ben bakıyorum. Avrupa'da, Amerika'da bizden daha iyi durumda. Mesela sigaranın reklamı yasak. Neden? Sigara zararlı. Efendim, yani Amerika'da bir ara duydum, 30'lu yıllarda galiba içkiyi de yasaklamışlar. İçki içilmesin demişler. Çünkü içki zararlı. Yasaklamışlar ama tutturamamışlar. Çünkü halk şey yapamamış yani, içkinin karşısında dayanamamış. İçmişler gene. O bakımdan, aziz ve sevgili kardeşlerim, yani birileri istese de istemese de istemeyenler hastadır. düzelecek anlayacak bir zaman gelip bir kısmı da düşmandır. Yani mesela hırsızlık yapılmasın dediğiniz zaman hırsızlar düşman olur. Sömürü olmasın dediğiniz zaman sömürüden köşeyi dönenler düşman olur. Tabii bu da olacak. Yani kötüler iyilerin düşmanıdır. İyiler de kötülerin ister istemez hasmı oluyorlar. İyiliği söylediğiniz zaman, iyi bir şey yaptığınız zaman, ya ben bir şey yapmadım diyorsunuz zaman kötülerin işine engelliyorsunuz, ayağını çelme diyorsunuz, Kötüler size kızıyor. Elbet kızacak. O şereftir. Yani o konudaki kısıtlama bir şereftir. Elbette o onu yapacak. Ama siz yılmayacaksınız. Neden? Allah dininin ahkamını bile öğrenmeyi bu kadar mükafatlandırıyor. Ahkamına göre hareket edip emirlerini tutmayı, güzel işleri yapmayı ne kadar mükafatlandırır? Toplumun terbiyesinin böyle olması lazım. Yani şeyi söylerken Allah'ın ayetlerini Peygamberimizin hadis-i şeriflerini söylerken ben bakıyorum mesela cuma namazına gidiyorum. Dinliyorum vaiz ne diyor. Yani cumaya bir sürü insan gelmiş efendim onu dinliyorlar. Ne diyor? Efendim hatip hut, minbere çıkıyor, hutbe okuyor. Bakalım ne diyor. Bu kadar insan zamanını ayırmış, Bir saatini, iki saatini ayırmış. Cuma önemli diye gelmiş. Olmaz eften püften bir şeyle efendim hiçbir şey söylemeden efendim oradan inmek acıyorum ben. Yazık yani fırsatlar havaya gidiyor. Efendim, yazık oluyor. Yani halka hareket vermek lazım. Yani motive etmek lazım. Halka güzel şeyleri işlemeyi aşılamak lazım. Uyuşukluktan kurtulmasını söylemek lazım. Şimdi gazetelere bakıyorum, Efendim, takip ediyorum. E, Reis-i Cumhur oradan oraya, oradan oraya koşuyor. İşte nasıl bir Türkiye istiyoruz efe, vesaire vesaire. Böyle o yaşına rağmen konuşma konuşma konuşma. Efendim işte e, iyi şeyler şunlar şunları yapalım vesaire diyor. Bir meydan dolduran insanın miktarına kadar? Cuma namazlarında biriken insanların efendim şeyini düşünün. Bir de onların gönlüne hitap ederseniz, aklına mantığına hitap ederseniz, bir de kıpırdatabilirseniz, bir de onları efendim güzel şeyleri yapmaya efendim heveslendirirseniz, fedakarlık yapmaya hadi bakalım kesenden biraz şey yap. Bak şu şey efendim çözümlensin efendim şu efendim yol yapılsın şu köprü yapılsın şu efendim mektep bitsin şu iş şöyle hallolsun yani güzel şeylerin haddi hesabı yok. Efendim e, dinimizin güzel saydığı şeyler bunların yapılması için bir de harekete geçirilse o kadar insan yani böyle camiye geldiği zaman dizlerini böyle bağdaş kurup yukarıya kaldırıp başını dizine dayayıp kimisi horluyor da ...yan taraftaki dirseğiyle dir, bir dürtüklediği zaman uyanıyor, ne var ya diyor, e, hutbede horladın, e, uyudun. Yani e, sen hutbeye horlamak için, uyumak için mi geldin camiye? Neden? E, biraz uyuyanda kabaat kabahat var, biraz da uyutan da. Yani uyuyan da kabahat var, şüphesiz ama uyutmak da doğru değil. Yani öyle şeyler söylemedi ki, adam uyuyacaksa bile, ay bu hoca ne diyor, bakayım dur diye hele gözleri açamalı, meraklanmalı. Çünkü meraklı bir şey söylediğiniz zaman çocuk bile dinliyor. Yani aslan ağzını açmış, efendim kuzunu arkasından gidiyor filan diye çocuğun ilgisi kalır. Tabii öyle bir heyecanlı bir şey olduğu zaman elbette o da sonra ne olmuş diye soracak. Onun için tabii bu da biraz şey de gerektiriyor. Efendim, otbenin yani usulünü, efendim insanı insanlara sözünü dinlettirmenin usulünü bilmeyi de gerektiriyor. Yani canlı hitap etmek için canlı düşünmek lazım, canlı olmak lazım. İşin böyle gelişi güzel, yasak savar tarzda işte yaptım oldu bitti tamam. fazla yerine getirdim mi getirdim. Hadi Allah'a ısmarladık ben gidiyorum kahveye. Olmaz yani böyle yaşa yasak savma kabiliğinden olmaması lazım. Aşk ile, şevk ile, takva ile, ihlas ile candan olması lazım. Candan çalışmak lazım ki allah Teala Hazretleri altifeylesin, mükafatlandırsın. Bir içtimai görevimizi böylece şey yapmış olduk sizlere bu hadis-i şerif vesilesiyle. Efendim birçok efendim ictimai görevlerimizi ve ruhsal efendim ictimai ruhiyat bakımından, toplumun ruhu bakımından birçok hatalarımıza değinmiş olduk. İslam'ı öğrenmeliyiz, muhterem kardeşlerim, öğretmeliyiz. Bu bizim din hürriyeti hakkımız. ...din hürriyetinin... ...Ali Fuat Başbili, Ordineris Profesör... ...Din ve diye bir kitabı vardı... ...küçükken okumuştum... ...Allah rahmet eylesin... ...Ordineris Profesör, Büyük Hukukçu... ...efendim yani din hürriyetinin kaçınılmaz sonucu... ...dinin öğretilmesidir serbestçe... ...hem de ben istediğim gibi öğretirim... ...yani benim... ...benim inancım neyse... ...istediğim gibi onu öğretirim... ...yani benim inancımı... ...karşı taraf ile düzenlemeye... Efendim budamaya, kesmeye, efendim kendine göre şekil vermeye kalkmaz. kalkmak kalkamaz, kalkmamalı. Yani Leyle'yi yakalamış da Nesrettin Hoca bakmış gagası uzun kesmiş. Bakmış bacakları uzun kesmiş. Ondan sonra işte şimdi kuşa döndün demiş. E, kuşa döndürmek. Yani İslam'ı kuşa döndürmek. Şimdi bu kuş Gagası kesilince, bacakları kesilince kuşa döndü mü? Hayır. Leylek suda yaşadığı için bacaklarının uzun olması lazımdı. Efendim suyun içinden gıdasını alması için de gagasının uzun olması lazımdı. Sen onu kesince, bacağını kesince onun hayatını söndürdün. İslam'a böyle yalan yanlış, yani İslam'ın ruhunu bilmeden, dini ahkamın esrarını düşünmeden, hikmetlerini araştırmadan gelişi güzel yasaklamalar, budamalar koymak kimsenin hakkı değil. Sonra bunu yapan insana bakıyorsun. Sen kimsin? Dini tahsilin var mı? Yok. Sıfır. Tın tın. Bomboş. Hani topu şişiriyorlar. Efendim yere vuruyorlar. Eliyle vuruyor. Tın tın ötüyor. Yani hava. Hiçbir şey yok. Dini bilgisi olmayan insan İslam hakkında ahkam kesiyor ve İslam şöyle olsun böyle olsun diyor. Kardeşim ömrünü bu işe vermiş. Vaizler var, müftüler var, alimler var. Onlardan evvel yaşamış mübarek müctehitler var, evliyaullah var. Efendim Mevlana Celalettin Rumi gibi efendim e, büyüklerimiz var böyle ilimle irfanla Ebu Suud efendiler falan gibi. Sen onların yanında ne oluyorsun da onların sözlerine aykırı çıkış yapıyorsun? Bu da bir ictimai kusur. Bu da bir ictimai büyük edepsizlik. Bu da tabii hürriyetlere bir tecavüz olmuş oluyor. İslam'ı öğrenecek herkes Öğrendi de derinleşti mi ne olur? Men tefakkaha fî dinillah. Allah'ın dininde böyle bilgisini derinleştiren, alim olan kimseye kefâhullâhu hemmahû. Allah yardım eder. Her kasasının üzüntüsünün giderilmesi için ona ne verilmesi gerekiyorsa verir. Hacetini reva eder. işini görür. Mükafatlandırır. Ve rezekahû min hayisü lâ yahtesib. Ve onu ummadığı yerlerden, yönlerden şekillerle Nasıl yapacaksa kendisi bilir Mevlamız. Rızıklandırır, mükafatlandırır, sevindirir, maddi, manevi nimetlerine gark eder. Öğreneni Din, dinde fakih olanı. Tabi ilim için bu kadar mükafat olursa bildiğini uygulayan için ne kadar mükafat olacak. Onun için dinimizin öğrenilmesine, öğretilmesine ve İslam'ın yayılmasına dikkat edelim. Bakın gazeteleri okurken onun, bu sözlerimle bitirmeye çalışıyorum sohbetimi efendim Amerikan reisi cumhuru tabi bugünlerde hep gündemde bazı hatalarından dolayı efendim ama bir konuşma yapmış Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda galiba diyor ki İslam çok güzel bir din ve hızla yayılıyor evet İslam hızla yayılıyor İslam düşmanları onun için İslam'ı düşman alıp engellemeye çalışıyorlar ama İslam'ı anlayanlar da var biz İslamı destekleyip hızlı yayılmasında sevap payımızı alma gayret edelim. İslamı engelleyenlerden efendim e, olmayalım, bilerek bilmeyerek onlara destek olmayalım ki Allahu Teala Hazretlerinin hiçmuna kah kahrına gazabına uğramasın öyle yapan bir kimse. Allahu Teala Hazretleri hakkı hak olarak görüp ona uymayı cümlenize cümlemize nasip eylesin. batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı sakınmayı nasip eylesin. Çünkü Allah göstermezse insanlar gerçekleri göremiyor. Sanıyor ki kendisi cihanın en akıllı insanı fakat en aptalca işi yapıyor. Doğru sandığı işler tamamen yanlış ama karşısındakileri yanlış sanıyor. Yolun yanlış istikametine girmiş, geliş gidişli yolda kendisi ters gidiyor, bir kaza yapacak ama karşıdan gelen bütün araçlar yanlış sanıyor. Ters yola kendisi girmiş halbuki. Allahu Teala Hazretleri böyle kendisini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, kime hizmet ettiğini bilmeyen, kimin kalesine gol attığını bilmeyen gafil, cahil, efendim, şaşkın e, insan olmaktan korusun herkesi. Bas basiretli, akıllı, uslu, ilimli, irfanlı, bilgili, görgülü, terbiyeli, zarif, nazif, edip efendim, şerif, tatlı, sevimli böyle güzel Müslümanlar olmayı hepimize hanımlarımıza, beylerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, yönetenlerimize, yönetilenlerimize, efendimiz zenginlerimize, fakirlerimize, işçimize, patronumuza, sanayicimize, efendim, öğretmenimize, öğrencimize, rektörümüze, profesörümüze, talebemize ihsan eylesin. Allahu Teala hazretleri bizim işlediğimiz yanlışlıklardan dolayı Efendim rahmetini üzerimizden esirgemesin, almasın. Aramızdaki beyinsizlerin, cahillerin yaptıklarından dolayı ülkemize umumi bir bela salmasın, cezalandırmasın. Rahmetiyle muamele eylesin. Şaşıranlayıcı lütfuyla, keremiyle islah eylesin, kahiliyle, gazabıyla değil, doğruyu göstersin, doğruya uydursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü